Giriyor musunuz? Güzel. Haydi. Şey. Saat bana. Göreceğim saat bir şey. karşıya koysak olmaz. O, o, Dur, o ekran edelim. böyle önüme gelirse olur. Büyük bir saat. Doğru mu? Hadi devam. Çalışma yapınca kırılsanız. 90'u 4 geçti, Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala seydil murselin Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz. Geçen hafta değil bir evvelki hafta dersimizde Abdurrahman İbn Semura radıyallahu ta'ala rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimizin ''İnni râytul bârihati haceben'' ''Ben dün gece acayip bir rüya gördüm.'' Buyurduğu bu hadis-i şerifte ''Rûyel enbiyâ-i ''Peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır.'' Buyurulduğundan bu itibarla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 Rahit <gülüyor> Birinci maddede, Ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı, cehenneme azaba sürüklüyorlardı. Aptesi geldi onu onlardan kurtardı. Bu hususta baya bir konuştuk. Rahit o Rjul Emrümü Meti, Qad Bücü Taliyade Abul Kabri, Fajatu Sılaju Fesen Qadetimündü Alık.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 Tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bugün tefsir yazdırırken 13. Cidru'ul Furkan'dan yazıyoruz. Hadis-i Şeriflere bakarken Taberani El-Mu'cemül Efsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim. Şaşırdım kaldım. Ayşe anamızın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu bahsi geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince Ayşe Allah da o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabi o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı bulamamışlardır.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 yani o bitiren tayyat salli barik okuyan kişi e, dört şeyden Allah'a sığınısın diye emrediyor. Bunun dört şeyden biri de kabir azabı olarak. Hadis yerifler deziklediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe kabir azabından Allah'a sığın. Fennehu levne minu ahadun le neca Sa'd Muaz. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd bin Muaz yüce sahabi o kurtulurdu.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 o bir kere yaralı vaziyette getirildi. Ee, e, efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendiniz geldi kalkın ensara hıtap etti. Ya vefat ettiğinde İhtezzele arşulü mevti Sa'di ibn-i Muaz ibn Muaz'ın ölümünden dolayı Arş-ı ala titredi buyuruyor. Böyle yüce bir sahabi. Ve Kâdlatı Efendi'si parmak uçlarına basarak Centül Bekî'de defin saati sırasında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 Rivayet ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar. Zikrediyorlar. İbn Kesir tefsirinde var. Benim Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez, saymakla. Beyyâk idi, Sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var efendim. Bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnnel abdel mü'mine idâ kâne fî ıta'in mine dünya ve ikbâlin lelâkhirâ. Mü'min bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman Tam ölüm anında nezeleyle-i melâketun minessevâibîzul vücûhkenne vücûhevmüş şems Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var Ma'vûm kefenun min ekfânil cenneti ve hanûtun min hanûtil cenneti Yanlarında cennetten kefen getirirler. Cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eclis-i ümin ümeddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Fümeydiü melekül mevt hatta eclis-i'nde Sonra ölüm meleği gelir, başın ucuna oturur. Ezra'il aleyhisselam. Fekûleyyetü ennefsül ne? Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş, huzura ve sükküne ve sekinete kavuşmuş olan ruh, uhrudî ilâ mağfiretin minallâhi ve Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu kitap eriştiği zaman, Yırdi'î ilâ rabbik râdâye temmerdîyeh.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 sizin birinize ölüm geldiği zaman tevefet urusülüne elçilerimiz onun vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Ezra Aleyhisselam'a yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde söylesine diyor kulle tevafak velekul mevtille diye bu Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail Aleyhisselam'dır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar Yardımcı meleğe kirandır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. biha ala min illa ma biha Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır.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 Kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapı kapısı var da. Göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Teusheyyi'u min kulli sema'i mukarrabuha ile sema'illeti Teliha Her gökte o o semanın mukarrab melekleri. Allahu Teala'ya manenen yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir dahaki semaya kadar, ikinci gök sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar.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 Saffat Suresi'nde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat kadar ona eşlik edebilirler. Oradan e, mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarreplerin Allah'a en yakın kulların divanlarının dosyalarının bulunduğu illiyine varır. Fe kulullahu azze ve celle yüktubu kitab abdî fi illiyin ve a'idûhü ile'l-ârd. Bu kulumun amel defterini illiyyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kaydedin Ama ve a'idûhü ilel Tabi ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyke diyenlere ve aleykesselam cevap verecek. Dua denlerin, dualarını, hediyelerini alacak. E, efendim eğer makamı yüksekse e, tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek. Kabrinden ne işler görecek? فَاِنِّي مِنَا Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım. Buyurur. فَتُعَادُ رُوحُهُ İşte ruhu böylece döndürülür. Daha beden Mezara yeni kondu. O arada. Roş çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır. Kefenlenir. Omuzlara konur. Musallığa da kılınır. Şahitlikler, tezkiyeler tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür. lahit kazılmış olur. Ve kendisi mezara indirilir. E, o arada da ruhun dolaşımı göklerde biter. Ve e, tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kat cemağından e, iner bedenine girer belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak Münker Nekir'in sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak fe yeti melekâni Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sayg haberlerdir. Kaç tane kaynakta burada vaktim yok o kadar onları sayacak kadar. O kadar kitapta geçiyor bu hadis şerif. Ya onun için bunlar hak ve hakikatlerdir önümüzde ne berzahiler ne geçitler vardır ne haller vardır. Münker nekir hakkında gördüm bugün taberani de hadis i şerifte akıllara durgunluk veriyor. Yani. Münker nekir.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 Büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma, misle sayâsıl bekari. Azu dişleri diyor, öküzün boynuzları gibi. Allah Allah. Böyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Ve asfâti huma, misle Bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki.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 Orada bülbül gibi konuşmayı Bu şehadette bulunmayı Nasıl bir müyesser eylesin bu işler zor Bu size gönderilen bir zat var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar Kainatın efendisinin sureti hemen geliyor e Ölür ölmez görülüyor Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gezikiyor sallallahu aleyhi ve Bunu tanıyor musun soruyorlar Fekulü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımaz olur muyum o benim Allah'ımın elçisi peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin ilmin nedir bilgin nedir bu, bu zat hakkında ne biliyorsun bu zat peygamber olarak bana Allah'ın kitabını getirdi ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum ona iman ettim onu tasdik ettim Der, fayunadi, munadim min el abdi, min el min el O zaman gökten bir munadi nida eder. kulum doğru söyledi, ona cennet döşeklerinden altına döşeyin, cennetli başlarından giydirin, ona cennete doğru bir kapı açın, cenneti gösteriyorlar ona, yerin burası diyorlar, feeti min fi kabri cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara cennet bahçesi oluyor mezar ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor bu işler manelidir senin anladığın gibi değildir ve yüzü güzel elbiseleri güzel kokusu çok hoş bir adam geliyor nurlu bir zat fekule ebşir billedi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 Orada yapayalnız ussuz sessiz kaldın. İnsan medeniyt tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a maksustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğurursan tabağına o gelir kaşığına. Fe hatta ve mali. Adam bu durumu görünce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 İdama cehadıkum rızalayım kağubul Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir İnkânem el cenneti femin cenneti ve inkânem elin nar femin elin nar Cennet elindense cennetteki gideceği yer gösterilir adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya çabuk kıyamet kopar ya Rabb aileme kavuşayım malıma kavuşayım mülküme kavuşayım nerede dünyadaki malından mülkünden bahsetmiyor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 fakının alambed el kafir, eza kana fin kıttayın min dünyaya ikbali min laâhire, nəzeliley min el səma, malaiketun şudul ujû, mağmulmüşûr, felizun minum kafir bir kol, imansız, dinsiz, kitapsız, Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz, helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır Dünyadan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 bu falan dinsiz, bu falan kitapsız, bu falan imansız. Bu. Böyle anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta emtea bi'l sema dünya Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. Feştef tehulu fe Kafa açılsın derler ama kafa açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem?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 Dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim hayatlarımızda inanmaktan büyüklenirler, ar ederler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a, Sünnet'e inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman, La tufettehu l-ı sema, gök kapıları onların ruhları için açılmayacak, onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat semadan aşağı atılacak. Elen fi semil deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler Allah buyurdu. Bu ate okundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fequlu'l azze ve fil Mevla buyurur ki bunun amel defterini en alt yerde, 7 kat yerin dibinde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 Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor. ediyor, hadisi de Rabbim vahy ediyor. Fe <fetheth effects> ruhu <assume> fi cismi. Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. Ve tey melekan, melekler gelirler Allah. Fevcli cani onu oturturlar ve kulale. "Ben Rabb'in kim?" Kolay mı Allah demek?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 Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak? Bu ateş kolay bir şey midir? Elin yazıyla dayanamıyorsun. Feftahu <gülüyor> lehu Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Fe'ti muharriha ve şumumiha. Ya Cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. Ve <gülüyor> budayaku hatta tahtalifa. Kabri öyle sıkıştırılır, sıkıştırılır, mengene gibi daraltıra daraltıla, kaburgaları gırgır gırgır birbirine girer, geçer. Ve etî racül, bir adam gelir, kabîhü lüveci, kabîhü siyâ rih, yüzü fena, elbiseleri kötü, kokusu leş gibi, durulur mu daracık yerde ya o insan, kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya, fekûle efşir billediyesûk.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 ...sana söz verilen günün geldi çattı işte... ...fe yekûlü men ente fe vecûkel vecû yeciû şer... ...ya sen kimsin der... ...senin ne kötü suratın var... ...kötü habercidir bu surat... ...kötüyü haber veriyor... ...fe en ene amelükel kâbîr... ...işte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere... ...nasıl o abdestler, namazlar... ...o zikirler, oruçlar... ...geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa...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 Ruhu çıkar çıkmaz gökte yerde ne kadar melek varsa gök yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder. Rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler. Vüfüdelev babçava. Bütün gök kapıları yedi kat açılır. Leyseminehli babillahu Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların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 kör, sağır ve dilsiz bir melek musalla dediler. Allah'ın ne melekleri var. Kör. Onu görmüyor ki acısın. Sağır. Yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim dilsiz. Ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları, yalvarmaları hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fi yediyni ruzebetün. Elinde öyle bir kamçı var ki Lavdurebe bi acebelun kanet O kamçıyla diyor ulu dağ gibi koca bir dağ bir vursa daha un olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya, koca Abdurrazak gibi, Bukhari'nin hocası bu Abdurrazak ya, onun Musa'nın bile var. Ahmet İbni Hanbel'de var, Hakim'de var, yok İbni Mace'de var. Nerededir yok ki ben sana, dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir, şaka mıdır, biz ne anlatıyoruz ya? İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmet İbni Hanbel imaç ediyor bunu. Feyadribu darbeten feyası yürütür o diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura. Un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümme-i azze ve celle kebakan. Ama Allah sonra onu tabii öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. O yok olmak üner değil, allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölü şeklinde dur. Fe yadırı bu darbeten uğra, ona bir darbe daha indirir.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 Bütün hayvanlar duyar, melekler duyar, gökler arası duyar, İnsan, insanlar, cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için Hadis-i şerifte buyuruluyor, cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman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 Hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarı? bunlar okuruyor burada şimdi. Ondan sonra sıra ile gideceğiz. Bu hadis-i şerifte varaytu raculen ümmetimden bir adam gördüm mahşerde susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş ciğerleri parçalanmış. Feca hu'siyam ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi feşekka. Ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havz-ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah sen dünyada boşuna mı bırakıyor? Raet رَجُولَمْ مِنْ اُمْمَتِي مِنْ بَيْنِي دِيهِ ظُلْمَتُونَ Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var? فَدْيَاتُ حَجَّتُ Haccı ömresi geldi. Bak hacılar hacca gitti. Kimisi hazırlanıyor. Gidecekler. Allah kabul eylesin. Makbul mebrul haçlar ömreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda ömre de var. Efendim temettü yapanlarda ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar. Tabii haçtan sonra hac bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik koşlanmayınca Kalp kırmayacağın